Ben aslında ilk başta şöyle nasıl başladığımızı söyleyeyim, sonra size söz vereyim. Çünkü Hı -hı. aslında Deniz, Selam ve Gülcü ekibe ilk katılanlardan. Aslında evet. beş yılı Hı -hı. <gülüyor> onlar da gayet iyi biliyorlar. Hı -hı. Mesela ilk başladığımızda Deniz sen... Ee, sekizinci sınıftaydım, on dört, on dört, evet, evet. on dört yaşındaydım. <gülüyor> Gibi böyle söz küçüğün ekibi de e, büyüyor, açık radyoda aslında, öyle bir durum var. E,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 dediniz. Ben de evet dedim ve 5 yıldır buradayım. Evet 5 yıl daha olmak için <gülüyor> <diye sorayım. gülüyor> daha fazla olmak için Açık Radyo'yu destekleyeceğiz tekrar o zaman. Hatta hatırlatalım. Biz evet. konuşmaya dalınca tamam. unutuyoruz. <gülüyor> bizi yani e, radyoyu desteklemek istiyorsanız eğer bizi desteklemek istiyorsanız 0212 343 41 den desteklerinizi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 Teşekkür etmeyi unutuyoruz. Teşekkür etmeyi unutuyoruz. Bir de aslında bazen şarkı getirmeyi bile unutuyoruz ama teşekkürler. Şimdi Feryal var, Ömer var kardeşim. Onlar hep bize destek oluyorlar. O zaman bir şimdi şarkı arası verelim. Evet. Şarkı arasından önce de telefon numaraları hatırlatalım. Bizi desteklemek istiyorsanız 0212 343 41 41'den bize ulaşabilirsiniz.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 Ee, mesela bence eğitim sisteminin çocuklar tarafından e, eleştiriliyor, değerlendiriyor olması çok kıymetliydi burada. Ee, bence eleştirilen e, konunun, çocuklar, çocukların eleştirdiği konuların dinlenmesi de önemli. Evet. Ya Sadece eleştirmek yetmiyor, birazcık da dinlenebiliyor olmak gerekiyor bence. Evet, evet hatta e, program yaptık iki tane. Evet. Çocuklardan gelen mektuplarla alakalı. E, 2012'nin nasıl geçtiğini, onlar için nelerin kötü, nelerin iyi olduğu ile ilgili.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 Bir de aslında şey de çok önemli. Biz buradaki konulara karar verirken de böyle bir bunun arka plan çalışması var. Belki buraya pek yansımıyordur ama biz evet. ekip toplantıları yapıyoruz. Evet. Ee, ve aslında bu 11-18 yaş grubunun çalışması şöyle bir şey. Çünkü herkesin okul saatleri farklı. <gülüyor> Mesela denk getirmek ve bir araya gelebilmek bazen çok zor oluyor. Ama 5 yıldır bunun devam ediyor olması da aslında herkesin motivasyonunun ara ara değişse de sınavlar ve bambaşka sebeplerle devam ediyor oluşu. O ekip toplantılarında aslında tartışarak karar veriyoruz. Bence o tartış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 Bence bir tane daha verebiliriz. Tamam Hadi. verelim. O zaman müziğimizi dinleyelim. müziğimizde dinledik. Desteklerinizi hala bekliyoruz ve bizi desteklemek istiyorsanız 0212 343 4141'i arayıp desteklerinizi gönderebilirsiniz. Ya da aslında internet sitesinden açıkradio.com adresinden destek olun düğmesine de tıklayarak bize ulaşabilirsiniz. İnternet evet. başında olanlar da belki bu şekilde ulaşmak isteyebilirler bize. Bu arada radyonun yeni yerinde ilk... ...programımız evet. bu da. Evet, evet, evet. evet. Geçen hafta Melda bir program yaptı ama... ...biz ilk defa geldik. <gülüyor> Çok güzel olmuş. Evet. <gülüyor> Ellerine sağlık emeği geçen herkesin. Evet. Çok... ya Aslında e, az zamanımız kaldı. Veda ederek programımızı bitirelim yavaş yavaş. E, ama yine... ...hala desteklerinizi bekliyoruz biz. Biz... E,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 adım. Çünkü bunun pek örneği de yok. Hem bu kadar uzun süre devam eden hem çocuklarla birlikte yürütülen e, o yüzden de hani bu örnek model çalışmaya ev sahipliği yapması için de çok teşekkür ediyoruz Açık Radyo'ya ve tabii ki dinleyicilerimize. Evet. E, sizler neler düşünürsün Selen ve Gülce? Ben aynı yani katılıyorum. Sana çok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 Hepimizi annemiz buraya taşıdı. Daha evet, küçükken evet, yani gelemediğimiz zamanlarda. Burada anneleri de çok teşekkür evet. ediyoruz buradan. Evet, bebeğine de çok çok teşekkür ediyoruz. Herkesin katkısı çok büyük. Evet, evet. <gülüyor> deyip programımızı <gülüyor> yavaş yavaş Söz Küçüğün özel programındaydı, dinleyici evet, haftasındaydı. Evet.